Hazreti Amin'e Yahudi'nin gelmesine izin verince adam o bebeğe dikkatle baktı. Ve sırtındaki mührü görünce fenalaştı. Kendine geldiğinde Peygamberlik İsrail oğullarından gitti. Onların elindeki kitap da gitti. Bu durum İsrail oğullarının perişan olacağına işarettir dedikten sonra Ey Kureyşliler! Sevinmeniz gerekir. Vallahi siz gücü doğudan batıya kadar ulaşacak olan peygamberlik şerefine ulaşacaksınız dedi. Medineli bir şair olan Hasan bin Sabit peygamberimizin doğduğu geceyi ve o gece bağıran Yahudi'yi iyi hatırlıyordu. Bu olayı şöyle anlatmaktaydı. O zamanlar 7-8 yaşlarındaydı. Bir Yahudi yüksekçe bir evin damına çıkıp ey Mekkeliler Ahmet'in yıldızı bu gece doğdu diye bağırmıştı. Allah Resulü'nün ismi Tevrat'ta Ahyet, İncil'de Ahmet, Kur'an'da Muhammed. Hatta Rabbimiz Ahmet ismini Kur'an'da da bir kere kullanmıştı. Bu yüzden de Hristiyan bilginler hatta bazı Yahudiler ona Ahmet derlerdi. Yahudi alimlerin birçoğu ahir zaman peygamberinin İsrail oğulları içinden çıkacağına, yani kendilerinden biri olacağına inanırlardı ancak hepsi yanıldı. Bu yüzden kıskançlığa kapıldılar ve onu bildikleri halde yalanladılar. İnsaflı olanlarsa çok önceden müjdeleyip haber verdiler. Dagatir adındaki meşhur Hristiyan alimi peygamberimiz henüz dünyaya gelmeden önce ona iman etmişti. Çünkü Allah Resulü'nün özellikleri İncil'de vardı. Dagatır bu gerçeği ilan edince Rumlar tarafından şehit edildi.